688 Amr bin Abs Ali sallallahu aleyhi ve sellem Kim içinde Allah'ın isminin zikredildiği bir mescit yaparsa Allah da cennette onun için bir ev yapar. 689 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem insanların mescit yaptırma mevzuunda birbirlerine karşı böbürlenmeleri kıyamet alametlerindendir.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 Kıl buyurdu diye anlattı 691 Meymun annemizden, ben Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidin evinde kılınan namaz için Mescidi Haram hariç benim mescidimde kılınan namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan bin misli daha eftaldır dediğini işittim. 692 Salim babasından naklederek Ali sallallahu aleyhi ve sellem, Usame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha Kabe'ye girerek kapıyı kapattılar.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 münazaaşa düştüler. Birisi Kuba Mescidi, diğeri Mescid-i Nebevî oldu. ileri sürünce Ali sallallahu aleyhi ve o mescid işte benim şu mescidimdir buyurdu. 698 Abdullah bin Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve selam bazen yaya, bazen de binekle olarak Kuba Mescidi'nde namaz kılmaya gelirdi. 699 Sehil'den Sehil bin Huneyf'ten Ali sallallahu aleyhi ve selam kim evinden çıkardı? şu mescide Kuba mescidine gelerek namaz kılarsa umre yapmış gibi sevaba nail olur buyurdu. 700 Ebu Hureyre'den ve Vesselam ancak şu üç mescide gitmek için yolculuk meşakkatine katlanın. Mescidi Haram, benim mescidim ve bir de mescidi Aksa. 701 Falk bin Ali'den heyet halinde ve Vesselam'a gelerek ona beyat edip beraber namaz kıldık. Sonra memleketimizde bir havra olduğunu haber verdik. Artan abdest suyunu bize vermesini istedik. Bunun üzerine ve Vesselam su getirterek abdest alıp suyu çalkaladı. onu bir kaba döktü. Suyu almamızı emrederek şimdi gidin memleketinize varınca havranızı yıkın yerine bu suyu serpin ve orayı mescit olarak kullanın buyurdu. Biz memleketimiz uzak sıcaklar fazla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 Göremedik. 702 Enes bin Malik'ten Aleyhissalatü Vesselam Mekke'den Medine'ye geldiğinde şehrin yakınında bulunan Beni Amr bin Avf kabilesinde konakladı. Onların arasında 14 gün kaldı. Daha sonra dayıları olan Neccar oğullarından bir cemaate haber gönderdi. Onlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette geldiler. Devesi kasva üzerinde Nebi Ekrem ile terkisinde Ebu Bekir ve çevresinde Benün Neccar cemaat oldukları halde yola çıkışları hala gözümün önündedir. Nihayet Ebu Eyyub'un avlusunda devesini çökertti. O zamana kadar ve Selam namaz vakti geldiğinde nerede olursa orada namazı kılardı. Hatta koyun ağırlarında bile namaz kıldı. Medine'ye geldikten sonra mescit inşa etmekle emrolundu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 Ayşe ve İbn Abbas'tan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığına yakalandığı sıralarda ben desenli örtüsünü yüzünü örtüyor, ateş bastığında da çekiyordu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken şöyle dedi: Allah'ın laneti peygamberlerinin kabirlerine mescit edinen Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. 704 Ayşe annemizden Ümmü Habib'e ve Ümmü Seleme Habeş ülkesinde içinde çeşitli resimlerin bulunduğu Maria denilen bir kilise gördüklerini söylediler. Bunun üzerine ve Vesselam, işte onlar aralarında salih bir kişi yaşayıp da öldüğünde, kabrenin üzerine bir mescidi inşa ederler. İçine de öyle resimler çizerler. Kıyamet gününde Allah indinde mahlukatın en kötüleri işte onlardır buyurdu. 705 Ebu Hureyre'den, ve Vesselam, bir kimse camiye gitmek kastıyla evinden çıktığında attığı adımlardan biri için bir sevap yazılır. Diğeri için de bir günahı silinir. 706 Salim babasından. Ali ve vesselam sizden birinizin ailesi camiye gitmek için izin isterse ona mani olmasın. 707 Cabir'den. Ali ve vesselam kim şu sebzeyi yerse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 Hendek Savaşında saat Kureyşli birisinin attığı okla elindeki atar damarından yaralandı. Ali Selahattin Vesselam sık sık ziyaret edebilmek için mezidon için bir çadır kurdu. 711 Amr bin Süleyim zureyki Ebu Katar dedem. Bir defasında bir biz mezidene evde oturuyorduk. Birden Ali Selahattin Sırram çıka geldi. Sırtında Ebu'l As bin Ebu Errebin'in kızı Umamiye. Umame'nin annesi Resulullah'ın kızı Zeynep'ti. Onu taşıyordu. Aleyhissalatü vesselam çocuk omuzunda olduğu halde namazını eda etti. Rukiye eğildiğinde çocuğu yere bırakıyor, kalkarken alıyordu. Aleyhissalatü vesselam bu şekilde namazını bitirdi. 712 Said bin Ebu Said Ebu Hureyri'den Aleyhissalatü vesselam Necid taraflarına bir müfreze gönderdi. Müfreze Beni Hanifi'ye mensup Yemami'lerin ileri gelenlerinden Sumame bin Usal adında birini esir edip getirdi. Bu adam daha sonra mescidin direklerinden birine bağlandı. 713 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam veda Hacında Kabe'yi devesi üzerinde tavaf edip bastonla Hacer ile Esvet'i istinam ediyordu. 714 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden Aleyhissalatü Vesselam Cuma günü namazdan önce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 Rukiyeye eğildiğinde panaklarını birbirine kenetleyip dizlerinin arasına koyuyor. Daha sonra bize Ali Salatin ve selamın böyle yaptığını gördüm dedi. 720 aynı. Hadis zayıftır amel edilmez. 721 Abbat bin Temip amcasından naklediyor. Amcam Ali Salatin ve Mescitte sırt üstü yatıp bir ayağını diğer üzerine atmış bir halde gördüğünü söyledi. 722 İbn Ömerden o Peygamber zamanında genç ve bekarken mescitte uyurdu. 723 Enes'den aleyhissalatü vesselam mescide tükürmek günahtır. Kefareti de onu gömmektir.